Zamanlar seninle. Radyo için yazan Burhan Günel. Yöneten Bozkurt Kuruç, Efekt Metin Marcu. Teknik yapım İsmail Hemikli, Aygün Gökçel. Oynayan sanatçılar Ayşe Sema Aybars Uysaler, Ömer Çetin Tekindor, Garson Mustafa Şekercioğlu, Zeynep Elif Baktır, Zehra Gülşen Tunççekiç, Besim Aktan Günal. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Şöyle buyurun, şöyle buyurun. Bu masa boş. İsterseniz şu karşıdaki masaya da oturabilirsiniz. Fark etmez, burası olsun. Ne emredersiniz? İçecek bir şeyler. Yanında yiyecek ne alırsınız? E, mantı bulunur mu sizde? Mantı mı? Şey, mantı yok. Izgaralardan bir şey isterseniz, köfte falan. Şimdilik istemiyorum. Daha demin bir arkadaşımla başka bir lokantada mantı yemiştim de... Siz bana ile beyaz peynir, bir de salata getirin lütfen. Hemen şimdi getir. Biliyor musun, yıllardır bu kadar güzel mantı yememiştim. Ben de uzun süredir mantı yememiştim. Tadını bile unutmuşum. Dün annem sana mantı pişireyim diyordu Belki yapar Burada yediğimizi sevmedin mi yoksa Sevmek mi dedin Evet haklısın Buranın mantısı kötü sayılmaz ama Bir zamanlar daha güzel olurdu Öyle hatırlıyorum Çok yıllar önce Bir zamanlar seninle Aradan çok zaman geçti tamam tadını unutmuş olabilirsin Ben arada sırada sensiz de olsa Buraya geliyorum Ama şimdi ikimiz de buradayız Beraberiz Hiçbir şeyi bıraktığımız gibi değil. Zaten olamazdı. En azından biz sen ve ben o eski iki insan mıyız? Çok şey değişti Hı? doğru. Ama işte şu an ağzımdaki o eski mantı tadıyla o günleri yeniden yaşayabiliyorum Ayşe. İnan bana. Sanki aradan bunca yıl geçmemiş gibi. Ama benim durumum farklı. Uzun yıllar ülkemizden uzaklarda yaşadım. Eski tatları, eski sevinçleri unutmuş. Hepsini mi unuttun yoksa? Hepsini değil tabii. Ama söz gelişi şu mantının eski tadı yok. Nasıl yapıldığını, nasıl çiğnenmesi gerektiğini bile unutmuş. Oysa görünürde pek de belirgin bir değişiklik yok. İşte o yıllardaki gibi yine buradayız ve... Buraya gelirdik değil mi? Şu karşıdaki masada otururduk daha çok. Sütunun arkasındaki masada. Dolu olmasaydı yine oraya otururduk. Belki masa birazdan boşalır. İstersen kalkıp oraya otururuz. Yok yok yok yerimiz iyi. Bak dışarısı görünüyor Artık yalnız değiliz İçinde dönendiğimiz dünyayı görüyoruz O yaşadıklarımız Duygularımız Sanki birkaç ömür öncesiydi Ve yaşayanlar da biz değildik Başkalarıydık Bizdik Ayşe başkaları değildi Hayır canım yanılıyorsun Bunu kabul etmek kolay değil aslında Haklısın ama gerçek böyle Gerçeği kabullenmek insanı üzer ama doğrusu budur Demek o günleri sadece hatırlıyorsun. Yeniden yaşamıyorsun şimdi öyle mi? Evet canım. Yalnızca hatırlıyorum. Tabağımda donan şu mantının tadı gibi tıpkı. Ama ben her şeyi yeniden yaşıyorum. Bak. Zevkle, tutkuyla çiğniyorum ağzımdaki lokmayı. Aslında ağzındaki tadı veren o değil. Olağanüstü bir yan olmasa gerek yemin. Her yerde rastlanabilecek bir mantı bu. Sana ağzındaki olağanüstü tadı başka bir şey veriyor. Haklısın. Haklısın. O tat yüreğimden geliyor ağzıma Sana bunu bir anlatabilsem Anlatırsan dinlerim Belki bunu da hatırlayabileceksin şimdi Annen Annen bize o güzelim mantı yemeğini pişirirdi Eve götürürdün beni Evet Anneni her ziyarete gidişinde yine mantı yapar Kaşla göz arasında önüme koyar <gülüyor> Oysa zaman ister bu yemek Hazırlanması kolay değil Öyledir Annem hafta sonlarında mantı yapar eskiden bir. Sen de hafta sonlarında filan uğradıysan... Hepsini bir... yemedin tabağında öylece kaldı. Bu kadar yeter epey yedim. Evet canım seni dinliyorum. Önemli olan bu söylediklerim değil tabi. Asıl anlatmak istediklerim başka. Anlat. Belki konuşmak için başka bir fırsatımız olmaz. Demin ağzımdaki tattan söz etmiştin. Onu senden aldım. <gülüyor> Her şeyi birdenbire sen güzelleştirdin Sen tazeledin Teşekkür ederim Bu sözleri işitmek güzel ama biraz abartıyorsun galiba Hayır he? abartmıyorum doğru söylüyorum Evlendiğimden bu yana hiç böyle rahat olmamıştım Başka birinin yanında Lütfen inan bana Hep tedirgin hep eksik yaşadım Ama şimdi senin yanındayken Peki Senin açından değişen ne Değişen mi Hı? Bak istersen konuya böyle yaklaşmayalım E nasıl yaklaşalım Düşünsene burada neden beraberiz Hı? Niçin seni arayıp buldum Bu sorulardan başlayalım Öyleyse cevaplarını ben vereyim Biz eski arkadaşız Dostuz seninle Bir zamanlar ömrümüzün belli bir süresinde Beraber olmuştuk Gençlik günlerimizde onlar Sonra yabancı ülkelerde yaşadım Buraya döndüğümde Gelip beni araman Beni görmek istemen çok normal Zaten sık sık anneme uğruyormuşsun Beni soruyormuşsun Biliyorum bunları Yıllardır seni izledim doğru Sağ ol ilgine teşekkür ederim Çağrına uyup buraya geldiğime göre Ben de seni görmek istedim demektir Hı? Ama sıradan bir ilişki değildi bizimki Bence şimdiki durumumuz da oldukça karmaşık sayılabilir Hatırla lütfen Sen Türkiye'deyken ikimiz ayrılmamışken Bak canım ...gerçekçi olalım mı? E, tabii, zaten öyleyiz. Dinle öyleyse. Bugün burası... ...soluduğumuz şu hava... ...ilk gençlik günlerimizin... ...coşkusunu taşımıyor. Değişen çok şey var. Başta biz. Demin de söylemiştim. Değişmedik mi? Kendimi çok iyi gözlüyorum. <gülüyor> Eski halimi hatırladıkça... ...şaşırıyorum. Bıraktığındaki genç kız değilim artık Ama Ayşe Senin de bakışların, oturuşun, konuşma biçimin Ses tonun, yüzün Her şeyin değişmiş Eğer beni aramasıydın Yolda ya da başka bir yerde Karşılaşsaydık Yanından geçip giderdim ve seni tanıyamazdım Çünkü benim hatırladığım insan Başka biri Beni tanırsın evet yani hatırlarsın Tamam bunlara diyeceğim yok İnsan değişiyor o da doğru çünkü dünya değişiyor. Hiçbir şey bir önceki gibi kalmıyor. Bak kabul etmeliyiz. Ben de senin bildiğin tanıdığın bir zamanlar sevdiğin insan değilim artık. Sadece değişmekle kalmadım. Çok hırpalandım. Eksildim aşındım. Yıllardır saçma sapan bir hayat sürdüm. Buradaki ölçülere geleneklere uymayan bir hayat. Sana anlatsam. Anla? Hayır canım olmaz. ...o zaman belleğindeki eski yerimi de yitiririm... ...kaldıramazsın... Öğrendiklerini üzülürsün... ...aslında hep kendi doğrularımı savundum... ...ama her zaman çevremle çeliştim... ...aynı çelişme bende de var... ...seni anlayabilirim... Oh, ...dinle Ömerciğim çok doluyum... ...hayatım boyunca kimseye boyun eğmemeye... ...kendimle yetinmeye çalıştım... ...yaptıklarımı... ...yaşadıklarımı anlatmaya kalksam... <gülüyor> ...hem zamanımız yetmez... ...hem de çok şaşırırsın... ...beni tanıyamazsın... ...anlıyorum... Birbirimize uzak kaldık. <gülüyor> Ama yine de bak işte buradayız. Birlikte oturduk, mantı yedik, konuştuk. Çünkü biz eski arkadaşız. Yine de öyle kalabiliriz. Başka anlamlar aramaya gerek yok. Başka sebepler bulmak da gereksiz ve yararsız. Haklısın. Anladığım kadarıyla sıkıntılarım var. Hayatından hoşnut değilsin. Belirgin bir yalnızlık içindesin. İstiyorsan bunlardan konuşalım. Dinlerim seni. Sağ ol. Çar mısınız buraya? Buyurun beyim bir şey mi istediniz? Müzik neden kesildi? Müzik? Ha, hmm. Bilmem istiyorsanız açtırırım. Şöyle esaslı bir şey koysunlar. Efkerliyim. Efkerli anlıyor musun? Hiç anlamaz olur muyum beyim? Efker bizim en yakın arkadaşımızdır. Meyhane burası. Meyhane Meyhane demek keder demek. Efker demek. <gülüyor> Hasan abi. Şöyle iyi bir bant koy Teybe. Değilim. Bunu seni gördükten sonra daha iyi anladım. Evliliğim iyi yürümüyor. Bu arada işimi de yitirmek üzereyim. Hayata tutunamıyorum. İşini neden yitiriyorsun peki? Görünürde suç bende. de. Kimseyle geçinemiyorum. Evdeki durum işime de yansıyor. Ee, böyle olunca da. Ve ne olacak peki? Ya, mümkün olsaydı ben de senin gibi yurt dışında çalışabilseydim. Yurt dışı mı dedin? Hiç tavsiye etme. Zaten orası da çekiciliğini yitirdi artık. Yakında toplu dönüşler çoğalacak. Ekonomik bunalım, nüfus artışı gibi sorunlar... ...gelişmiş ülkeleri de bunaltıyor. Dışarıda geniş, yaygın bir çözülmeyi yaşıyoruz. İnsani değerleri zayıflamış bir toplumda yaşamak... ...öyle zor ki... Çok mu kötü günler yaşadın of, hem de nasıl? Ben de sanıyordum ki... Eğer oralarda bir iş bulabilirsem... ...sıkıntılarımdan kurtulur. Aa, hayır canım, hayır olmaz artık. İşler böylesine karışmışken buradan ayrılma. Belki ileride düzelir. Yeni umutlar belirir. Bunları bilmen gerek. Hayal kurmayı bırakmalısın. Ben yaşadım. Yaşadıklarımı öğrenirken... ...çok şey yitirdim. Hayatımı verdim ve şu anda elimde... ...hiç bir şeyim kalmadı. Şu güzelim mantının bile... ...tadını alamadıysam... İşte bundan Çok üzüldüm Ayşe Senin adına çok üzüldüm Ben nasıl olsa yeni bir iş edinirim kendimi. Ama sen Sana yardım edebilmek isterdim İnan Ama durum böyle işte Keşke hiç gitmeseydim Şimdi her şey çok daha farklı olabilirdi Hayatım geçip gitti Kaldıysa sadece kendime saygım kaldı <gülüyor> O da olmasa ayakta duramazdım zaten Onu nasıl koruyabildiğimi anlatmaya gücüm yetmez Demek sizin burada mantı bulunmuyor öyle mi? <gülüyor> Hayır bizde o tür yemekler olmuyor. Neden? için yapmıyorsunuz? E, burası meyhane bir lokanta değil ki. Ya, ama yanlış. Her yerde, her lokantada, her meyhanede, her evde mutlaka mantı pişirilmelidir. Mantı olmayınca <gülüyor> hayatında tadı olmaz. Evet haklısınız. Hayatında tadı mantısız olmaz. Ne? <gülüyor> Sen... Sen tam kafa misin arkadaş, gel bakayım otur otur yanıma. Otur. Bir kahve getireyim mi size ha? E şöyle köpüklü sade bir kahve. Ha getir ha? getir. İyi olur tabii sağ. Ol. İyi düşündün buna. Kahve iyi olacak. Kahve Ayşe. Ah Ayşe beni anlasaydın, beni bir anlasaydın. Peki sen için böyle mutsuzsun hem de kendi ülkemizde? Ortada belirgin bir neden yok aslında. Yaygın ve bilinen şeyler. Ee, uyumsuz iki kişinin heder olmuş hayatı. Bir de çocuk var tabi. Hiç i̇şte değilse çocuk olmasaydı. Neden bu kadar karamsarsın? Aslında işimi yitirmek üzereyim dedim ama eksik söyledim. Epeydir işsizim. Demek böyle. E, asıl sorun böyleyse. Hayır sorun bende. Sık sık işten ayrılıyorum. Kiminde onlar beni ayırıyorlar, kiminde de ben kendim bırakıyorum. Yakında evden de atacaklar beni. Kirada mısınız? Hayır, ev karımın. Annesiyle birlikte oturuyoruz. Benden umudu kestiler haklı olarak. Söyledim ya sana demi, kimseyle geçinemiyorum. İçimde bir sıkıntı büyüyor, patlıyorum sanki. En başta kendimle kavgalayayım. Çok üzüldüm. Kusura bakma seni kendi sorunlarımda üzdüm ama birine açılma ihtiyacını duyuyordum. Bu sen oldun. Konu basitleşiyor ama yaşadığım için anlatıyorum. Karımla aramızda çocuktan başka hiçbir bağ yok. Yabancılar, arkadaşlarım beni ondan çok daha iyi anlayabildiler. Kimlere yakınlaştım bilsen ama karım... Bir zamanlar seninleydik. Şimdi masal gibi sanki. Yetenekli bir delikanlıydın, düzenliydin. Biliyorum bunları, hatırlıyorum. Ama direncini yitirmiş görünüyorsun... Bu durumda başkalarını suçlamaya hakkın yok bence Zaten kimseyi suçlamıyorum Durumu açıklıyorum o kadar Bir kurtuluş yolu arıyorum Dışarıya gidip çalışmayı bu nedenle düşünüyordum Anlıyorum Ama durum ne olursa olsun çözülmelisin Kendini akıntıya bırakmamalısın Hayat sürekli bir kavgadır Yaşama kavgasıdır Kabullenmek zor ama En çok kendimizle ve yakınlarımızla Kavga ediyoruz Bu bile gerekli Kavga bitti mi hayatta bitecek demektir Orası öyle ama yine de Keşke buralarda olabilseydim Böyle durumlarda insanlar dalgasız Fırtınasız bir liman bir sığınak ararlar Sen de bana gelirdin Konuşur dertleşirdik Ama Artık mümkün değil öyle mi Kendi kendine sığınmalısın Çocuğuna tutunmalısın Benim çocuğum olmuyor Olsaydı hayata karşı Daha daha tutkulu olurdum herhalde Ben de oralarda kendime sığındım Erdemli olmanın savaşını verdim Fırtınalara, boralara öyle karşı koyabildim Artık açıklamanın sırası geldi Seni görmek istiyordum ama Bir de bana yardımcı olmanı isteyecektim İnan Ayşe Ayaklarım her zaman bu kente çekmiştir beni her zaman sizin mahalleye... ...annenin yaşadığı eve gitmek istemişimdir. Yine öyle oldu. Sana ulaştım... ...seni buldum ve... Yoksa düş kırıklığına mı uğrattım seni? Buldun ve hemen yitirdin öyle mi? Hayır öyle değil. Geç kaldığımı anladım. Yerimi yurdumu anladım. Biliyor musun telefonda sesin hiç yabancı gelmedi bana. Ama yine de hemen çıkaramadım sesini. <gülüyor> Sonra seninle konuştukça... ...eski sesin canlandı. Sağ ol Ayşe. Beni çok sevindirdin gelmekle Benimle açık açık konuşmakla Am, Saat kaç olmuş Nasıl dalmışız konuşmaya e, İstersen kalkalım artık Kalkmak mı daha erken değil mi acelen niye e, Annemle alışverişe çıkacaktık Sonra eşimle birlikte dolaşacaktık Özlemişim Ankara'yı Beni bekliyorlardır evde İki gün sonra Tatil için Antalya'ya gideceğiz e, Bazı şeyler almamız gerekiyor Eşinde biliyorum benimle yemeğe çıktığını Tabi ne var bunda biz eski arkadaşız. Kocamdan gizli saklık hiçbir şeyim yoktur benim. Çok güzel. Yani... Kalkıyor muyuz? Tabii. tabii. son gelsin de. Ee, Almanya'ya ne zaman dönüyorsunuz? Zaten iznimiz fazla değil. 17 günümüz kaldı. Tatil dönüşü hemen yola çıkarız. Arabayla geldik. Kocamla erkek kardeş. Yolda kolaylık oluyor sırayla hepimiz arabayı kullanıyoruz Ve pek yorgunluk olmuyor Anlıyorum ee, Garson tabağa vurduğunu işitmedi galiba ya. Bakar mısınız buraya Heh, İşte geliyor Buyurun efendim getirdim kahvenizi Evet Kahve mi? Heh, hemen için soğumasın. Ee, sağ ol. Heh, hesabı istemiştiniz, buyurun onu da getirdim. Hesap, hesap Hı -hı. tamam. Al, al bakalım üstü kalsın. Bir de kendimle hesaplaşabilseydim. Hesap. Teşekkür ederim. Yemek çok güzeldi. Ama beni utandırdın. Hesabı sen ödedin. E, tabii ki öyle olacaktı. İşsizsin. Ta İstanbul'dan kalkıp... ...beni görmeye gelmişsin. Aylardır yolunu gözlüyorum. Annenden öğrenmiştim geliş tarihini. Her şey için teşekkür ederim. Ben sana teşekkür ederim. Gelmeyebilirdin. Beni kırmayıp geldin. Gevezeliklerimi dinledin. Sağ ol. Eski günleri andık. Bir daha kim bilir ne zaman... Dünya küçüktür derler. Hiç ummadığımız bir yerde... Beklenmedik bir zamanda yine karşılaşabiliriz. Belki de hiçbir zaman. Belli olmaz. Hadi gidelim artık. Burada ayrılalım. Seni son bir kez daha görmek istiyorum. Artık buna gerek var mı Ömer? Gerektiği için değil. Sen artık çok geç. Hoşça kal Belki fikrini değiştirirsin dışarıya gelebilmem için bana Hoşçakal sana mutluluklar dilerim Taksi Güle güle canım Güle güle benim tek dostum Sevgilim Gençliğim Güle güle Beyim, gidiyor musunuz? Evet, gitmeli artık. <gülüyor> gitmeli. Aman nereye? Efendim? Hiç, hiç hoşça kalın. <gülüyor> güle güle beyim, güle güle. istemiyorum. Abi, evet, evet, evet. Onlara gidebilirim. Keşke abime telefon etseydim of, Başım da ağrıyor E bu kafayla düşünemedim tabii. Kim o? Benim kızım ben aç kapıyı Sizi tanıyamadım kimsiniz? Benim Ömer amcan hadi aç kapıyı yavrum Aç Ömer amcam mı? Ah Ömer amcam gelmiş Nasılsın bakalım Zeynep'cim Hı? Annenle baban evde yoklar galiba Evde yoklar daha işten gelmediler Ömer amcacığım Siz hoş geldiniz ha, Sen evde yalnız mı kalıyorsun böyle? İçeri buyurun amcacığım Hadi kışın okula gidiyordun Ya şimdi? Büyüdüm artık ben Evde tek başıma kalabiliyorum Annemle babam dönünceye kadar uslu uslu onları bekliyorum Okul zamanı ise okuldan eve dönünce derslerime çalışıyorum Bazen Ülke abla geliyor komşumuzun kızı Onunla oturuyoruz Ama eve başka kimseyi almıyorum Yabancıları yani sizi değil <gülüyor> Çok hoşsun Zeynep <gülüyor> ee, Peki yalnız kaldığınız zamanlar Evde sıkılmıyor musun? Alıştım artık amcacığım Çok sıkılırsam sokağa çıktım oluyor Ama fazla değil Ara sıra Ülke ablalara gidiyorum Aferin benim akıllı kızım Peki Timur ne yapıyor? Büyüdü mü? Timur mu? Büyüdü, büyüdü tabii bir görsen onun için getirmediniz amcacığım? Yani büyüdü dediysem yolculuk yapacak kadar değil tabii. Henüz annesinden ayrılamaz yavrum. Onun için getiremedim Timur'u. Ama ileride daha da büyünce getiririm. Tamam mı? Çabuk büyüsün öyleyse. Mamalarını, yemeklerini çok çok yesin. Uykularını uysun. <gülüyor> İlahi çocuk hiç gülüşü yoktu. <gülüyor> gel gel seni bir öpeyim hadi. Sarıl amcana bakayım. <gülüyor> Bak Timur sana ne gönderdi Bunu Zeynep Abla'ya verdi dedi bana ah, Çikolata Timur bana çikolata göndermiş Çok teşekkür ederim amcacığım Gidince söylerseniz olur mu Olur olur canım söylerim Hadi ye bakalım çikolatan Olmaz Yemekten önce çikolata yarsam annem kızar bana İştahın kesilir diye mi Evet e, Annen haklı ölüyse yemekten sonra yersin Timur'u çok özledim En son gördüğümde küçücük bir bebekti Ben de ben de yavrum Çok özledim Ay öyle yorgunum ki Size kahve pişireyim mi amcacığım Yorgunluğunuz geçer <gülüyor> belki Kahve mi? <gülüyor> Yok yavrum sağ ol İstemem daha yeni kahve içtim bir yerde Hem sen kahve pişirebiliyor musun gerçekten Bana yardım ederseniz birlikte pişiririz <gülüyor> Benim güzelim Sağ ol canım istemem Öyle yorgun öyle uykusuzum ki. İyi ki Zeynep sen evdesin yoksa kapıda kalacaktım. Ay biraz uzansam ha? Şurada uyursam olur mu ha? Ne dersin? Kalepi uzansam şöyle. Ay. Peki amcacım Hadi uyuyun siz. Ben üzerinize örtecek bir şey getiririm. hayır hayır istemez yavrum. Şöylece uzanacağım. Ay zaten hava sıcak üzerime bir şey örtmeye hiç gerek yok. Ben de şurada halının üstünde bebeğimle oynarım. Sıkılırsan beni uyandırırsın. Tamam mı? Sıkılmam ben amcacığım. Sıkılırsan duvar saatiyle konuşurum. Bakın sesini dinleyin. Benim arkadaşımdır o. Duvar saatiyle mi konuşursun? Ne diyorsun sen? Evet bakın dinleyin amcacığım. Hadi bebeğinle oyna Zeynep diyor bana. Amcan uyusun. Ha, evet evet. İşitiyorum. Aferin sana <gülüyor> hadi, hadi oyna bebeğinle öyleyse Gel bakalım buraya küçük yaramaz Uyku zamanın geldi senin de ee, Benim güzel kızıma ee, e, e. Annesi birazdan gelecek benim kızımın Sana neler getirecek Çikolatalar, balonlar, sakızlar Bir kucak dolusu öpücük getirecek Çok çok öpecek gelince Doydun mu canım? Evet anne. Hadi öyleyse dişlerini fırçala ve hemen yatağına gir. Ama ben oturmak istiyorum. Amcamla konuşmak istiyorum. Amcanla yarın konuşursun. Hadi annenin dediğini yap. Ama babacığım. Gel bakalım bir öpüşelim sonra doğru yatağa. Annen haklı. Çocuklar gece yarılarına kadar oturmazlar. Gel bakayım. Ah, çok güzelmiş. Bir de öteki yanaktan öpücük ver bakalım. Hadi bakayım şimdi doğru yatağa. İyi uykular Size de amcacığım İyi geceler anneciğim iyi geceler babacığım Sana da canım <gülüyor> İyi ki geldin Ömer özlemiştik seni Hadi bir şeyler ye Aç değilim abi Turşuyu seversin sen Ömer Biraz daha getireyim Turşudan başka bir şey yemedin Turşu Sevdiğim o kadar az şey kaldı ki Yaz günü turşu pek gitmez ama seviyorsun sen Sağ ol yengen Yengen seni pek sever bilirsin Bilirim tabi ben de onu severim Nasıl Aranız düzeldi mi biraz Aramız mı Hı -hı. Kiminle Nilgünle tabi Sürtüşmeleriniz hala devam ediyor mu Daha da arttı Ne yazık hiç umut yok Ne var yine ne oldu Sevgisizlik Uyumsuzluk anlayışsızlık ne isterseniz var. Yabancılık. Birbirimize tahammülümüz kalmadı abi. Her davranışımızı batıyor. Ötekini rahatsız ediyor. Aranızda kavga gürültü oluyor mu yine? Her şey bozuk yenge her şey. İler tutar yanımız kalmadı. Heh, şu çocuk Timur var elimi kolumu o bağlıyor. Çocuklar aileleri pekiştirir. Ana babayı birbirine bağlar. İyi ki onlar var. Zeynep nerede? Ha? Nerede benim güzel kızım? Gelsin yanıma özledim onu. Gelsin buraya Az önce yatmaya gitmişti unuttun mu? Öpüşmüştünüz Öyle öpüşmüştük ha. Peki ne oldu neler oluyor? Anlat bakalım Aman bizim şimdi sırası mı bu soruların? Görmüyor musun Ömer? Biraz... Görüyorum canım daha iyi ya işte Rahat konuşabilir sıkılmaz Ben işten atıldım abi Yine işten atıldım Ne dedin ne dedin? Yine kendin mi ayrıldın yoksa Ömer? Ne fark eder sanki işsizim Boştayım, durum bu Tahmin etmiştim zaten Seni görür görmez Zehra'ya söylemiştim Yine bir tatsızlık var demiştim, çıktı işte Öyle değil mi Zeran? Şey ben yani Tabii ki işten atılınca Her şey daha da kötüye gitmeye başladı Evde istenmez adam oldu Bu kaçıncı işten atılış be? Sende utanmak, sıkılmak yok mu? Ne biçim adamsın? Evlendin, çoluk çocuğun oldu ama bir türlü büyüyemedin Aklını başına toplayamaz. Besim lütfen canım bağırma öyle Şimdi Zeynep uyanacak Komşular işitecek Bırak yenge istediği gibi bağırsın ben alışığım Biraz da Öz abim bağırsın ne olacak Efendi efendi işine gidip gelsen olmaz sanki Hem sen Sen bize hiç mi güzel haber getirmeyeceksin ha Çocukluğundan beri benim başıma Hey Allah'ım Ne şans şu bende ki ya Besim lütfen canım lütfen. Sen bu işe karışma Ben onun abiyim Babam hayatta olsaydı kim bilir neler söylerdi. Abi lütfen Abi zaten biz burada dert babasıyız. Başa sıkışan soluğu biz de alıyoruz. Olmaz ki birader. E biz de insanız. Bizim de kendi sıkıntılarımız var. Vallahi bıktım usandım be. Bak abi. Lütfen sen de başkaları gibi konuşma benimle. Eleştirme. Kolay ama insanları anlamak zor. Niçin böyleyim? Hep böyle miydim? Bunu anlamak zor işte. Sıkıntıdayım, mutsuzum Tutunacak bir dal arıyor Herkes çok mu iyi, çok mu rahat sanıyorsun Sıkıntılı olan sadece sen misin Haklısın Sizin de sorunlarınız vardır mutlaka Bir de ben geldim canınızı sıktım Sen abine bakma Ömer, sinirlenince böyle olur Beni de kırar hep Bilirsin çabuk sinirlenir ama Az sonra söylediklerine yaptıklarına pişman olur Kızgınlığı çabucak geçer Biliyorum yenge, üstelik abim haklı bu sefer Ömer, bak Ömer Ben senin abinim anlamaya çalış. Seni sevemese, iyiliğini istemesen bağırmaz, sinirlenmezdim. İşten ayrıldın diye evdeki tatsızlıklar da art. Öyle mi? Evet, anlayabildin. Aslında haksız olan sensin ama. Keşke Nilgünle konuşabilseydim. Ha, iyi olurdu. Eşler her şeye rağmen zor günlerde birbirlerini desteklemek zorundadır, değil mi? Zor günler bitmiyor ki bir türlü. Beyimiz hiçbir işte dikiş hiç tutturamıyor. Kadıncağız da bakmıştır artık. Kocasının düzenli bir işi olsun istiyordur elbet. Bence haklı. Ben haklıyım demiyorum ki abi. Önemli olan haklılık haksızlık değil ki. Neden böyle oldum? Neden? Bu önemli. <gülüyor> Ama lafa. Böyle konuşma abi lütfen. Üzülüyorum. Sen cahil biri değilsin. Oldukça önemli bir yerin var. Seçkimi çevredesin. Beni sen de anlamazsan kim anlayacak? Neymiş anlayacağım şey? Mutsuzum diyorum, işitmedin mi? Hayata karşı isteğim azaldı. Çevremle, kendimle uyum sağlayamıyorum. E ne yapacağız peki seninle? <gülüyor> ne mi yapacağız? Hiç. Bak, dinle beni. Böyle olmaz. Böyle sürdüremezsin hayatını. Toplumun kuralları vardır. Ailede, çalışma hayatında o kurallara uyacaksın. Aksi halde hiçbir yerde tutunamazsın. Tek başına sipsipre ortada kalırsın. Haklısın abi, haklısın. Boşuna konuşuyoruz. Ben haksızım. Yanlışlıklarım çok. Tamam, kabul ettim. Bu konuyu kapatalım artık. Şimdi uyumak istiyorum. Uzun bir uykuya ihtiyacım var. Yıllarca uyuyabilsem. Hadi üzülmeyin. Her şey düzelecek diyelim. Bir gün düzelecek. Elbette. Bize birer fincan sade kahve yapar mısınız, Hacer Ah, tabii. Ömer uykusuzluktan söz ediyordu. ...kahve uykusunu açabilir. Benimki öyle günübirlik uykusuzluk değil yenge. Pişirirsen ben de içerim. <gülüyor> Şu boş tabakları kaldırayım sofradan. <gülüyor> Hayırlı olsun abi. İyi bir göreve getirilmişsin. Eve gelince biraz uyumuştum. Sonra Zeynep'le konuştuk epeyce. Teşekkür ederim. Benim için önemli bir görev gerçekten. Yıllardır bu günleri beklemiştim. Bundan sonra... Daha dikkatli olmam gerekecek Ne demek bu? <gülüyor> Senin gibi önemli birinin kardeşi olmak kolay değil abi Sana zararım dokunmamalı İlerisi için başka beklentilerin de vardır mutlaka Beni düşüneceğine önce Kendini, çocuğunu, eşini düşün Ona göre davran Artık insanlar öncelikle kendilerini Düşünmek zorundalar Zaman değişti, dünya değişti Çok iyi söyledin İlişkiler çok değişti gerçekten Bir gevşeme, seyrekleşme var Çevremdeki dağılma bozulma Beni kendime bile yabancılaştırıyor Evimde de yabancılık çekiyor Mesut senin Hayatını yönlendiremedin Amacın yok beklentin yok e, Doğru bir iş edinemedin e, Bu da her şeyi etkiliyor tabii. Senin yerinde olsaydım abi herhalde ben de böyle konuşurdum Ne demişler her koyun kendi bacağından asılırmış <gülüyor> Koyunlar kasapta buluşurlar en sonunda Tilkilerin kürkçü dükkanında buluşmaları gibi Gelenek böyle Hayatın kuralı ne demek istiyorsun? Hiçbir şey. Ama içimden geliyor. Sana hep bir zamanlar seninle diye başlayan sözler söylemek geliyor. Bir zamanlar seninle. Herkese bunu söylemek geliyor içimden. Eskiye özlem. Bir zamanlar seninle çocuktuk abi gibi bir şeyler söylemek. Seni anlayamıyorum Ömer, anlayamıyorum. Çok mu uzak noktalardayız acaba birbirimize? Çok mu uzak? <gülüyor> Hadi abi bu konuyu kapatalım. Daha fazla sıkılma benim yüzümden. Bilirsin eskiden beri haylazın biriyimdir ben. Ama o zamanlar çocukken beni korurdun, kollardın. Bir zamanlar seninle oyunlar oynardın. <gülüyor> <gülüyor> Ama neyse. Sarhoşsun sen. İşte kahvelerinizi getirdim. Sağ ol yenge, <gülüyor> sağol eline sağlık. Şimdi kahveyi içince iyice açılırım... ...aklım başıma gelir. <gülüyor> çok iyi olur. Aa, ne oldu? Niye karar verdiniz? Gidip görüşecek miyim Nilgün'le? <gülüyor> Önümüzdeki hafta sonunda olabilir. Ne dersin besim? Hmm, şey. ee, i̇yi olur elbette. Ee, düşünürüz, konuşuruz daha. Bence hiç gerek yok. Biz Nilgün'le bu konuları çok konuştuk. Keşke elimden bir şey gelseydin. Ah, sağ ol abi. Sen elinden geleni her zaman yaptın. Sağ ol. Kahve gerçekten iyi geldi yenge teşekkür ederim Afiyet olsun Bir daha yapayım mı ister misin? Yok hayır bu kadar yeter zaten bu gece uyuyabileceğim hiç sanmıyorum oh, O kadar etkiliyor mu? Beni hiç etkilemez Kafamı yasağa koyar koymaz uyurum Hadi sen git yat artık oh, Daha bulaşıkları yıkamadım Olsun yarın yıkarsın hadi git uyu Sabah erken kalkıyorsun Ömer'e ayıp olmaz mı? Aşk olsun yenge neye ayıbı Hadi git yat Allah aşkına Zaten ben de biraz sonra gideceğim Aa, Gitmek mi? Aa, o nasıl söz Ömer Nereye gideceksin? Aa, tabii ki burada kalacaksın Yok yenge sağ ol gitsem iyi olacak Aa, Bir şey söylesene besin. Sen ona bakma bir yere gidemez Yatağını hazırla Aa, Hazırladım zaten Ne zaman istersen odana çekilebilirsin Ömer Küçük odada yatacaksın Oda senin bir yere gidemezsin aslında dünyanın öteki ucuna kadar gidebilmek isterdim ama öyle yorgunum ki. Ee, teşekkür ederim yenge. İyi geceler öyleyse. Sana da yenge. Besim sen de biraz yumuşak konuş lütfen. Karşındakilerin incinebileceğini düşün biraz. Tamam tamam uzatma. Benim dilim nedir? Yüreğimde bir kötülük yok. Ömer'i nasıl sevdiğimi bilirsin. Çalar saati kur ver Zera. Saat altıya ayarla. Sabah erken gitmem gerekiyor. yerden anlatmaya devam et bakalım... ...neler oluyor... ...bir tuhaflık var bugün sende... ...bugün Ayşe'yi buldum... ...oturup bir yerde mantı yedik... ...Ayşe de kim? Sen her şeyi unutmuşsun abi... ...hani bir zamanlar bir sevgilim vardı... ...sonra Almanya'ya çalışmaya gitmişti... ...işte onunla buluştuk konuştuk... ...evlenmiş... ...çok değişmiş... Peki neden aradın elin evli kadınını? Ona telefon ettiğimde evli olduğunu hiç düşünememiştim... Eski bir arkadaşımdı evli olduğu aklıma bile gelmemişti İyi anladık niçin aradın diyorum İki şey için Birincisi Ayşe yıllardır izlerim Anasıyla gider görüşürüm Çok iyi bir kadındır Ayşe'den söz ederiz birlikte Yani anaların hatırına Duygusallık öyle mi Bunu geçelim Peki ikincisine gelince Ayşe'nin bana yardımcı olabileceğini düşünmüştüm Hangi konuda yardımcı olacak sana Almanya'ya gitmeyi düşünüyorum. Orada çalışacağım. Her boyayı boyadın bir o kalmıştı. Türkiye'nin suyu mu çıktı? Buralardan uzaklaşsam iyi olacak abi. Yengemin yanında ayrıntılı anlatamadım. Nilgün'le aramız çok bozuk. Bu gidişle birbirimize düşman olup çıkacağız. İyisi mi uzaklara gideyim diyorum. Bir ara iyiydiniz. Bu gerginlik neden alevlendi birden bilmem. <Gülüyor> Söyledim ya işsizim. Tam bir buçuk ay oldu parasızım. Borçlanmadığım tanıdık kalmadı. Bana gelseydin ya. Yüzüm mü vardı sana gelmeye? Daha önceki aldıklarımı bile ödeyemedim henüz. Aslında bugün bile öyle zor oldu ki evinize gelmek. Biz kardeşiz seninle. Her zaman kapımız açıktır. Ama sen de çocukluğu davranışları bırak artık. Hepimizi üzüyorsun. E karını da üzüyorsundur mutlaka. E, tartışmalar bundandır. Evde oturup çocuğa bakmamı istiyorlar. Oysa hem iş aramam gerekiyor... ...hem de Nilgün'ün annesiyle evde baş başa kalıp yüz yüze gelmek istemiyorum. Kadınla düşman gibiyiz. Nilgün çalışıyor değil mi? Evet. Çalışıyor ama beş kuruş olsun vermiyor. <gülüyor> Oysa bilirsin banka hesabı oldukça kabarıktır. Hoş. Verse de istemem artık onun parasını. Ama bir kere bile teklif etmedi. Ne haldesin diye sormadı bana. Ah oğlum ah. Sana zamanında söylemiştik. Para için evlilik yapılmaz demiştik. Gittin kimlerle aynı çuvala girdin Mesela şimdi aklıma geldi Şu senin Ayşe'nin nesi vardı sanki Keşke onunla evlenseydin Belki de şimdikinden çok daha mutlu olurdun O da ayrı bir hikaye abi Anlatması uzun sürer Ama haklısın Ben de senin gibi düşünüyorum Kaçırdım o fırsatı Peki ne oldu? Ayşe sana yardım edecek mi? Ee, boşver abi Ayşe'den söz etmeyelim artık İçim burkuluyor. Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. Ben bir araştırayım bakayım. Belki sana uygun bir iş bulabiliriz. Sağ ol abi. Bak bu son olsun ama. Tamam mı? Bir daha böyle saçmalıklar istemem. Peki abi son. Hadi şimdi yatalım artık. Sabahleyin birlikte çıkarız evden. Bu konuyu yarın konuşuruz tamam mı? Tamam. Sen de hemen uyu. Bir şey düşünme. ...gece yolculuğu ettiğine göre uykusuzsundur. E uyurum abi, önemli değil. Sana son bir sorum var. Ne sorus? Boşanma konusunda bana ne önerirsin? Aslında evlilik zor iş. Disiplin ister, sorumluluk gerektirir. Eşler arasında sevgi olmazsa daha da zordur. E sevgi yoksa onun yerine başka bir şeyler koymak gerekir. Mesela çocuklar... Evet, çocuklar çok önemli ama yeterli mi sence? Kendi sorunlarımızla başkalarını mutsuz etmemeliyiz. Çocuklarımızı biz dünyaya getiriyoruz. Onların mutlu olmalarını da bizim sağlamamız gerekir. Ayrıca eşler arasında daha başka ortaklıklar da olmalı. Niye gibi? Anlayamadım. Bak bize. Zehra ile ben. Birbirimizi severek evlendik. E sonunda beraberliğimiz dostluğa, arkadaşlığa dönüştü. E tam anlamıyla aşk filan değil bu. İçinde dostluk, arkadaşlık, saygı, dayanışma da var. Ya işte ortaklıklarınız olmuş, birleşmişsiniz. E, bu kadarını bulamayanlar pek çok. Bir ortaklık, bir çıkar ilişkisi kuramayanlar bile. Bunları yarın konuşalım ha. Peki, öyle olsun. İstanbul'a ne zaman döneceksin? Bilmem belki, yarın belki öbür gün. Belli olmaz. İyi işte, gitmeden önce bütün bunları konuşuruz seninle. Ama şimdi yatalım, çok uykum geldi hadi. Abi. Evet. Hayatta senden başka hiç kimsem yok. Konuşacak derdimi anlatacak hiç kimsem Biraz daha konuşsak <gülüyor> Olsun fark etmez haydi bakalım İyi geceler İyi geceler Ben de bir lavaboya gideyim Ayşe haklı Şu surata bak Çok değiştik Ömer Çok değiştik O eski insanlar değiliz Daha da değişmen Gerekecek Bir ömür boyunca Her gün biraz daha Sana yardım edemem Sana yardım edemem Haklısın Ayşe Seni anlıyorum Kendi kendime yeterli Olmalıyım Yarın her şey yeniden başlayacak Oh. Abim haklı, karım haklı, Ayşe haklı, herkes haklı. Of, herkes. Benden başka herkes. <gülüyor> Çıkıp gitmeli bu evden Kimseyi uyandırmadan Yavaş yavaş gitmeli oh, Dünya varmış Gece ne güzel <gülüyor> Hayat sürüyor işte telefon kulübesi. Jetonom da var. Vakit biraz geç ama olsun. Sesini son bir kez işitmeliyim. Sonra da çeker giderim bu kentten. Sen çık telefona. Son bir kere sesini duyayım. Ne olursun. Son bir kere. zamanlar seninle'' adlı oyunu sunduk. Radyo için yazan Burhan Günel. Yöneten Bozkurt Kuruç. Efekt Metin Marcun. Teknik yapım İsmail Hemikli. Aygün Gökçen. Oynayan sanatçılar... Ayşe Sema Aybars Uysalar, Ömer Çetin Tekindor, Garson Mustafa Şekercioğlu, Zeynep Elif Baktır, Zehra Gürsen Tunçekir, Besim Aktan Günal.